Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com

Dinleyenler, Yine yeni bir enlem ve boylamda, 3. enlem ve boylamda, enva çeşit müzik ve içerikle Aralık 2007 itibariyle huzurlarınızdayız. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim, Kurban Bayramını geride bırakmış bulunuyoruz. Dilerim, mutlu bir bayram yaşamışsınızdır.

Ve yeni bir yıla girmek üzereyiz. Yine dilerim ki yeni yılınız geride bıraktığınız yıllardan daha ongun olsun. Ben bayram vesilesiyle memlekete Hatay'a gittim. Bayramın birinci ve ikinci gününü köyde geçirdim. Sonraki günlerde Antakya'ya geçtim. Bayramlaştığım kişilerin bazılarıyla

bir takım kayıtlar yapmaya çabaladım. Ve o kayıtlardan bazı kesitleri bu programda yer vermek istememe rağmen gerekli düzenlemeleri yetiştiremedim. E muhtemeldir ki sonraki enlem ve boylanlarda yer vereceğim. Ve şimdi bir müzik eseri dinliyoruz.

da mental ve jaşatan

Enlem ve boylam

En bayi müzik ve

ve boyla

Eller mi

www.mbirgin.com

Evet, merhabalar değerli deneyenler. Yine yeniden huzurlarınızdayız bir kez daha. Aman ne oldu, ne sakin ol, biraz. Bu sefer biraz daha böyle canlı bir, uh, hareketli bir anımızı anlatalım. Ben bunu anlatmıştım. Yok, sesli olarak anlattım ama kayıt ortamında anlatmamıştım. Ve işte şimdi kayıt ortamında anlatıyorum. Efendim, haftalar önce kulaklığım bozuldu. Dolayısıyla müziksiz ya da işitsel çalışmalar dinlemeden yapamayan ben

mutlaka yeni bir kulaklık almam gerekiyordu ve gittim işte kaliteli bir şey istiyorum çünkü ben işitsel çalışmaları devamlı dinleyen birisiyim hatta ve hatta işitsel çalışmalar dinlemeden yapamam belki de yalnızlığı bu yüzden seviyorum işitsel çalışmaları işitsel yapıtları dinleyebildiğim için hani birileri olduğu zaman kendimi bir şeylere veremiyorum bir şeyler dinlemeye veremiyorum oysa ben dinlemeyi işitselliği çok seviyorum

Yıllar önce Akra FM'in öyle bir sloganı vardı, yani benim epey bir hoşuma gider, hayatı radyomla paylaş diye. Ve ben gerçekten hayatı bir yerde radyomla paylaştım ve son zamanlarda işitsel çalışmalarla paylaşıyorum yine bir nevi radyo hükmünde. İlk zamanlarda elimde yeterince döküman olmadığı için sıkı bir radyo dinleyicisiydim ki hala da dinlerim ama...

Şimdi internet ortamında işitsel çalışmaları ya da istediğiniz dosyaları istediğiniz an dinleme olanağına sahip olduğunuz için artık MP3 çalarıma istediğim şeyi yükleyebiliyorum. Bir yerde kendi radyo yayınımı kendim oluşturuyorum. Bir yerde kendime özel radyo programlarımı kendim yapıyorum bir anlamda. Ama tabi radyo dinlemek yine de apayrı bir zevk.

Dolayısıyla kulaklığım bozulunca gittim ve onu yenilemek istedim ya da yeni bir kulaklık alacaktım. Tabi bu kadar işitselliğe önem veren birisi olduğum için kaliteli bir kulaklık olsun istiyordum ve orada çabaladım epey bir gezindim, araştırdım hatta bazılarını test ettim filan. Farklılığı değişikliği sevdiğim için istedim ki daha önceden kullandığım kulaklık modellerinden farklı bir kulaklık olsun ve en sonunda bir kulak içi kulaklıkta.

Karar kıldım. Daha önceden kulak içi kulaklığa alışık olmadığım için sesi çok az açmış olmama rağmen epey yüksek çıkıyordu ve dışarıdan duyulan sesler artık çok daha azalmıştı. Mesela yoldaki araba sesleri falan yüksek gelirdi önceden ama şimdi epey bir kısık geliyordu. Yani tabi alışmakta güçlük çekiyordum. Kulaklığı tam içeriye sokmaktan çekiniyordum.

Kulaklığı daha yeni almış olduğum günlerde otobüsle eve geliyorum. İşte tabii bir şeyler dinliyorum yine. Otobüste yer yok, ayakta duruyoruz. Dolayısıyla otobüsteki direklere, direkt mi deniyor artık tuttu tu, işte şeylere. Sopa yok, direk, direk diyelim. E, direkt benzeri tutamaçlara tutundum. En arka kapının oradaydım. E, dakikalar sonra yanımdaki ayaktaki yolcu elimi işaret etti. Ağzıyla bir şeyler söyledi ama ben duyamadım.

Elime baktım. Elimin inileceği zaman basılacak olan düğmenin üzerinde olduğunu fark ettim. Böyle olunca adamın inmek istediğini varsayarak düğmeye bastım. Birkaç saniye sonra adam böyle bir şeyler söyledi. Anlamak için kulaklığı çıkardım. E dedi ki inecek misiniz? Yok dedim. Düğmeye bastınız dedi. E, Siz ineceksiniz ya dedim. Adam dedi ki ben elinizi oradan çekin. Yanlışlıkla düğmeye basarsınız demek istemiyorum dedi.

<gülüyor> yani bilemiyorum. Ee, normal şartlar altında olsaydı biraz gerilirdim, gergin olurdum. Ama o anda rahattım. Çünkü sorumluluk adamındı. <gülüyor> Burak gelindi inecek ve binecek yolcu olmamasına rağmen otobüs durdu. Düğmeye basmama sebep olan kişi arkadan bağırdı. Kaptan yanlış oldu devam et. <gülüyor> devam et kaptan yanlış oldu.

kendimi çokta e, bilmiyorum normal şartlar altında olsa daha sonradan böyle e, kendi kendimle kendi kendime ne derdim ya niye 50 kere tekrar ediyorum normal şartlar altında olsa nedir daha sonradan böyle kendi kendimle ne yapardım kendi kendime düşünür belki de üzülürdüm ya da nedir mahcup olurdum ama o anda buna sebep olan kişi sorumluydu o yüzden

pek rahattım. Evet, yani böyle de bir anımız oldu. Ve şimdi bir müzik eseriyle devam ediyoruz.

K, V, Be Beirut, Ekvör. De mon levant, je détenais déjà la force du verbe, alors que l'occident n'était que tribut en herbe. Vous m'avez détruit, arraché mon cœur dans la nuit sous le feu et la mitraille. J'ai survécu à cette pluie. Toujours prête à mourir, mais ne jamais supplier. Rien n'a pu être pire que le destin de mon empire. Vert comme les cèdres, symbole de cette terre qui a nourri mes pères depuis des millénaires.

Comme le sang qui n'a cessé de couler De s'en retourner droit vers sa terre Souillée, balayer le passé N'est pas si facile Tant que la vie ne tient encore qu'à un fil Beyrouth écoeurée, elle vole je mutiler La cloche de mon église embrasse le chant du minaret Dans la sérénité en toute paix Et cela pour l'éternité Chaye Baviyor

Ellem ve boylam. <gülüyor>

On abîme la patrie infime du savoir ultime Ouverte à tous les vents de pensée De l'art phénicien à la sagesse Des arabes initiées l'âme de l'Orient Après cet tremblement Malgré ses similants Et les blessures d'antan Dédiées à Allah Le tout-puissant seul Dieu des chrétiens Et des mahométans, Fini la foudre La poudre

que j'ai roquette arme leurs qui tirent la pluie des bombes qui tombent dans la mon a désormais l'harmonie règne dans mes

Efendim aylar önce m1gün.com'a gülücük bölümlerini eklerken bir yazı yazmıştım. Şimdi o yazıyı ardından gülücük bölümlerinden bir kesit sunuyoruz. Yıllar önce Akre FM'de yayınlanırdı gülücük bölümleri. Daha sonra Moral FM'de karşılaştım gülücükle. Daha sonraları birkaç kaset ile de dinleyicileriyle buluştu gülücük.

Her ne kadar çocuklara yönelik bir program olsa da büyükler de dinlerdi Gülücü. Yıllar önce bir abi Gülücüyü Şebnem Güler Karaca'nın seslendirdiğini ve gerçekte Gülücük diye birinin olmadığını söylemesi üzerine ona inanmak istememiş ve kanıt istemiştim.

''Dikkat edersen ikisi aynı anda hiç konuşmuyorlar.'' demişti. O zamandan sonra Gülücük programlarını ne zaman dinlediysem hep bir kanıt bulabilmek umuduyla Şebnem Hanım teyzenin konuşurken Gülücüğün de araya karışmasına tanık olmaya çalışmışımdır. Gerçi program bant yayını olduğu için bu PK mümkün ama ayrıca uğraş gerektirirdi.

Yıllar sonra şimdilerde gülücük bölümleriyle tekrar karşılaşınca yine aynı irdelemeyi sürdürüyorum programı dinlerken. Bir şey fark ediyorum. Gülücük Şebnem Hanım teyze dışında birisiyle bir ortamda ise susmak bilmiyor. Galiba gerçekte gülücük diye biri yok ve gülücü Şebnem Güler Karacan temsil ediyor.

Yukarıdaki çıkarsamayı yaptıktan sonra internette kısa çaplı bir araştırma yaptım. Yanılmamıştım. Bu durumda Şebnem Güler Karaca'nın başarısını mı alkışlamalı yoksa Gülücük diye birinin olmamasına mı üzülmeli?

Ve şimdi Gülücük programından bir kesit huzurlarınızda. Sen söylemiş miydin bizim önceden dolap gelecek diye? Gülücük söylemiştin. He söylemiştin de peki senin neden haberin yok sen hiç gittin mi? Benim mutfak dolaplarım kırılmadı. E, dökülmedi yerlerde sürünmüyor. Mutfak dolaplarım iyi durumda. Neden ki senin iyi durumda?

Çünkü benim bir gülücüğüm yok evde. Problemimiz bu. Yani aslında problem değil tabii. Annenin babanın problemi senin evde olman. Benim böyle bir e, problemim yok. Hmm. Yani ben problem miyim şans mıyım? Sen mi? <gülüyor> Sen de... Ha ben ben. Sen bu konuda konuşmak istemiyorum. Ya niye konuşmak istemiyorsun? Açık açık konuşalım. İçim bu konuda açık açık konuşmak istemiyorum

gelmiştin. İlk bana geldiğin günü hatırlıyor musun? İlk ve son olmuştum. Evet. Ondan sonra bana hiçbir daha gelemedin. Evet. Evinizi bile hatırlamıyorum. Bu benim için çok memnuniyet verici. Hoşuma gidiyor bu. Evimi bile hatırlamaman çok güzel. Ee, ne yapmıştın ilk geldiğinde hatırlıyor musun? Hı hı. Oturmuştum. Sen bana pastayla çay vermişti. Ama çayın bayattı birazcık. Gülücük. Hı hı. Bayattı. Tamam. O, onu geçelim. Çay bayattı. Evet. Şey yapmıştım.

Ben televizyon seyretmeye çalışırken televizyonun yere yuvarlanmıştı. Evet. Sonra? Sonra sana televizyon almıştık. Tamam. E alırız ne olacak ki? Erpo'da o da satılıyor. Gülücük. Erpo'da televizyon satılıyor diye bütün bir gün benim aleti Edovata evde kırmana gerek var mı sence? Olsun ki. Paranın ne önemi var. Aa! Beni vurdular. Aa, aa, aa. Numara yapma kalk.

Oh be vuruldu. Ay <gülüyor> vuruldu artık artık konuşmayacak ne güzel. Ha? <gülüyor> gülücük gülücük numara yapma kalk. Vurulmadığını biliyorum. Vuruldum. Vurulduysan orada niye konuşuyorsun hala? <gülüyor> vuruldum. Tamam Hülya'nın hayal sandığı gelebilir mi? Çünkü o vuruldu böyle bir problemimiz var.

Kalk artık tamam bu kadar numara yeter. Duyan da gören de sanacak ki saydın vuruldun. Ama ama Güneyt Erkın filminde vurulunca hemen kalkmıyordu ki. E canım al al sen Güneyt Erkın mısın?

Deniz sustu, Cüneyt Arkın vuruldu, dalgalar Cüneyt Arkın'a vuruyor. Ne olacak şimdi? Bir tane teyze çıkacak ortaya gidip Cüneyt Arkın'ı oradan kurtaracak. Dağın tepesinde o teyzenin ne işi varsa denizin kıyısında kendi başına geziniyor. Hep filmlerde böyle oluyor değil mi? Evet, hemen de buluyorlar. Sonra onu yara bandıyla temizliyor. Yara bandıyla mı temizliyor? Yani yaralarını temizliyor. Bu da Cüneyt

ne çabuk iyileşti. O öyle o esas olan iyileşir. <Gülüyor> Cüneyt Arkın olayı biraz abarttı. Neyi abarttı? Ağaçları artık makineyle kesmeye başladı. E, film baya değişik bir film. Orman katli şeklinde sürüyor olayımız. Cüneyt Arkın bırak onun yerine. Bırak onu yerine Cüneyt Arkın ne yapıyorsun? Kesiniz. Kesiniz peki tamam kestik. Şimdi bir şarkı dinleyelim mi? Şarkıyı dinleyelim.

Şarkıyı dinleyiniz, sesinizi kesiniz, her şey bitti. Evet, Cüneyt Arkan iyi misiniz? He, orada şimdi de peynir ekmek diyor. Adi'nin kenarında oturmuş. Adi kes kes git orada peynir ekmek yolundan sonra. Tamam, tamam, tamam. Şimdi şarkımız gelsin mi? Gelsin. Şarkıyı Cüneyt Arkan için çalıyorum. Ve şimdi Kazakistan'dan bir müzik parçalada Central Asia adalimden...

Olitav adı sanatçının aday adı Enferes çalışmasını dinliyoruz. Ellem ve Boylam

Ve Boylan. En Bay Müzik ve İçerik.

www.mbirgin.com Amerika'dan izlenimler Mehmet Çoğal Yaklaşık 2 yıldır Amerika'da öğretmenlik yapmakta olan Sayın Mehmet Çoğal'ın Amerika'ya dair izlenimlerini kendi anlatımıyla bu köşeden yayınlamaya, sonraki Enlem ve Boylan bölümlerinde de devam etmeye çabalayacağız.

Bu ilk bölümde, dil kursları için Amerika'ya nasıl gidilebileceğine ilişkin bazı bilgiler anlatılmaktadır. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu programda sizlere Amerika'daki eğitim başlığı altında yüksek lisans yapma, yüksek lisans için başvurularda ne gibi belirlere ihtiyaç duyuluyor

nereye başvuru yapılması, ne zaman başvuru yapılması gerekiyor gibi konularda bir takım aydınlatıcı bilgiler sunma niyetindeyim. Efendim, Amerika'ya gelmenin pek farklı yolları var. Kimileri dil kursu İngilizce öğrenme amaçlı olarak bu ülkeye geliyorlar. Kimileri yüksek lisans yapma, doktora yapma amaçlı olarak bu ülkeye geliyorlar. Kimileri de bildiğiniz gibi Green Card yani çalışma hakkı ve vatandaş olma

Düşünceleriyle bu ülkeye yerleşmeye çalışıyorlar. Biz isterseniz bu bölümde önce bir kursu için Amerika'ya nasıl gelinir, ne gibi şartlar gerekmektedir bundan kısaca söz edelim. Dil kursuna Amerika'da başlayabilmeniz için öncelikle lise mezunu olmanız şartı aranıyor. Ayrıca Amerika'da geleceğiniz dil kursuyla birtakım bir takım bağlantılara geçmeniz gerekiyor. Bu bağlantılar sizin vize almanız için.

Kolaylık sağlayacak bağlantılar oluyor. Amerika'nın herhangi bir eyaletinde, herhangi bir dil kursuna gelme niyetiniz var. Orada hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Bu noktada size en fazla bilgiyi verebilecek ve en fazla yardımı dokunacak kurum, hiç şüphesiz ki gelmeyi düşündüğünüz dil kursudur. Amerika'da dil kursları da birkaç kategoride e, hizmet veriyorlar.

...tamamiyle dil kursu olarak hizmet veren, bildiğiniz Türkiye'de İngilizce dil kursları nasılsa... ...o şekilde dil kursu eğitimi veren kuruluşlar, birinci kategori. İkinci kategori, normal bir üniversitenin... ...dört yıllık bölümünden önce İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilere hazırlık uyguladığı... ...bununla beraber dışarıdan öğrenciler de kabul ederek... dil kursu niteliğinde bir takım e, programlar yürüttüğü kategori ikincisi oluyor. Üçüncü kategoride ise...

Community College dediğimiz 2 yıllık bizim meslek yüksek okullarına tekabül eden kolejlerin yine koleje kabulden önce hazırlık e, olarak görülen ancak hazırlık bittiği zaman koleje devam etmeniz zorunluluğu bulunmayan ESL programları yine dil kursları mevcut bunların her biri sizden hangi evrakları istediğini dil kursu

web sitesinde ya da e-mail ile ulaştığınızda veya telefon ile ulaştığınızda sizleri bunları anlatıyor. Eğer ki yeterli İngilizceniz yoksa bu konuda yapılabilecek güzel bir yolda herhangi bir danışmanlık şirketinden yardım almak olabilir. Çünkü danışmanlık şirketleri genelde bu konularda işte talep etmiyorlar. Çünkü o okulla hali anlaşmaları bulunduğu için öğrenci bazında ondan komisyonlarını alıyorlar. Bunu, bu nedenle danışmanlık şirketine gitmekte herhangi bir

çekince duymayınız. Hatta daha da yardımcı olur size diye de söyleyebilirim. Amerika'ya gitmede en büyük sıkıntı hiç şüphesiz belli bir para göstermeniz gerekiyor hesabınızda. Bu gerek sizin hesabınızda olan bir para olabilir. Babanızın hesabında olabilir veya amcanızın dayınızın hesabında olabilir. Önemli olan Amerika'da bulunacağınız süre içerisinde yeme içme ve okul masraflarını karşılayabilecek kadar bir maddi birikiminizin olması

ya da bu masrafları karşılayacak bir sponsorunuzun olması Bu da aile bireyi olabilir Tanıdığınız bir iş adamı olabilir Fark etmez Bunun haricinde e, vize başvurmanız için Önce okuldan bir kabul mektubu almanız lazım Kabul mektubu almanız için de bahsettiğim gibi Yazışmalar e-mail adresine göndereceğiniz Veya onların web sitesinde size isteyeceği Bir takım belgeleri temin etmeniz Ardından bu belgelerle Vize görüşmesine girmeniz gerekiyor Vize görüşmesinde de eğer Amerika'da

Kısa bir süre kalacağınızı, Amerika'ya girme niyetinizin dil öğrenmek olduğu veya ilerisinde master, doktora gibi düşüncelerinizin ne olduğunu net bir şekilde ifade ederseniz Türkiye'ye geri döneceğinize dair güçlü e, bir takım sebepleriniz olduğunu, yani örneğin nişanlı olabilirsiniz veya üniversiteye devam edeceksinizdir Türkiye'de okumaya ya da diyelim ki ailevi bir takım nedenleriniz vardır, Amerika'da kalıcı olma niyetiniz olmadığını eğer

hissettirirseniz karşıdaki görevliye bu konuda da size pek fazla sorun çıkacaklarını zannediyor bir kuş ile ilgili genel olarak söylemek istediklerim bunlar Hepinize saygılar söyle.

Önceki Emin ve boylamlarda hep hareketli müziğe yer verilmiş olduğunu fark ettik. Ve istedik ki biraz da ağır tempolu setkin müzik eserleri programa renk ve anlam katsın. Hüzünlü, duygulu bir eser. Sadece ses, sadece vokal. Gazal Şakari ve Menoto. Kona kandem keneşinim menoto.

بدون خوشو بت صورت می کی جون من تو من تو ببین من تو جام شوی سر زو خوشو فارغ ز خراف خام ز پریشان من تو انند به پولا

Tadımlık bir eserdi bu dinlediğimiz ve şimdi yine aynı sanatçıdan bizleri yine başka diyarlara götürebilecek biraz daha uzun soluklu bir eser. Gazal Şakari ve Song of the Red Derviş 2 Şaba feridi, şama feriden, cama fariden.

Bi ağ bonu ku saro raferidi, fi ağ bonu gol zaro bagaferiden.

Nushi ne sozan, ona mı keza? Nushi ne sozan, ona mı keza? Nushi ne sozan. Elne de boylar. Şabab Farida, Şamofarida.

Hoferidi, jamferidim. Bi o banu ku saro, raferidi. Fi o

I love a song, I'm a wine I love a song, I'm a wine

Nuşeyne sağ olsam ve <Gülüyor>

www.mbirgin.com Ve şimdi bugünlerde dinlediğim Martin Links tarafından yazılan Mustafa Demirci tarafından seslendirilen Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli sesli kitaptan bir bölüm yer alacak. Bu bölümün sunumu için haylice düşünmeme rağmen istediğim kıvamı yakalayamadığımı itiraf etmeliyim. Sonuçta hiç olmayacaksa biraz olsun düşüncesinden hareketle

Şimdiki sunumumu yapıyorum. Ben bu bölümü otobüsteyken dinliyordum. Bölümde Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu anlatılmaktaydı. Sonlarda Hazreti Ömer'in Ebu Cehil'in kapısını çaldığı ve ona Müslüman olduğunu söylediği an ve Ebu Cehil'in cevabı.

Gülmemek için kendimi hayli kasmama rağmen başarılı olamadım. Sebep ise Ebu Cehil'in Hazreti Ömer'e verdiği cevabın Mustafa Demirci tarafından söyleniş, tonlanış şekliydi. Bakalım sizde nasıl bir etki yapacak? Ömer İki elçi Mekke'ye dönüp Necaşi'nin Müslümanların tarafını tuttuğunu ve kendi isteklerinin reddedildiği haberini getirince...

Getirdiğin haberlere de lanet olsun Daha sonra kapıyı yüzüme kapadı <gülüyor> Ve muhteşem bir eserle devam ediyoruz Rehayeprem ve Taha'nın ortak çalışmaları olan O Herkesin Peygamberi adlı albümden Aynı adlı eseri dinliyoruz Zambağın da, lalenin de Güllerin de, nergizin de Kainatın, zerrenin de

kendi de, köle de, O'nun ümmeti, O herkesin peygamberi. Ellen ve boylan. Mübarek yüzüne atılan taşlar, rahmetli gözlerden, rahmetli yaşlar. Helak etme Ya Rab, içlerinden belki ümmetim çıkar. Böyle bir peygamber, ne güzel bir yar. Taif'in de,

Medine'nin Mekke'ninde Hamzanın da Kahşin'in de o herkesin peygamberi Yandı O herkesin O, o, o herkesin herkesi. Enlem ve boylam

o herkesin peygamberi Ellen ve boylam

Efendim geldik bir enlem ve boylamın daha sonuna. Sonraki enlem ve boylamda, dördüncü enlem ve boylamda, Ocak 2008'de yine envai çeşit müzik ve içerikle huzurlarınızda olmak arzusundayız. Hoş ve esen kalınız.

Aralık 2007